666. Konu: Ashabın Hazret Ebubekire "Sen en hayırlı mısın" demeleri. Hazret Ebubekir halife seçildiğinden bir gün sonra halka "Ey insanlar, ben sizin reyinizi size geri veriyorum. Ben sizin hayırlınız değilim. Hayırlınız kimse ona biat ediniz" dedi. Bunu söyledikten sonra Müslümanlar ayağa kalkarak "Ey Rasulullahın halifesi, vallahi sen bizim en hayırlı mısın" dediler. Bunun üzerine Ebu Bekir, ey insanlar, halk İslam'a isteyerek ve istemeyerek girmiştir. Onlar Allah'ın korumasındadırlar ve Allah'ın komşularıdır. Eğer bunu dikkate alıp kimseyi incitmemeye gücünüz yetiyorsa bunu yapın. Bir de, benden ayrılmayan bir şeytanım vardır. Öfkelendiğim zaman beni görürseniz benden uzak durun. Öfkeme hakim olamadığım için sizi dövebilirim. Ey insanlar, kölelerinizin vergilerini tekrar kontrol ediniz. Haramdan oluşan bir etin cennete girmesi uygun değildir, ey insanlar, hareketlerimi devamlı kontrol edin, eğer doğru düzgün hareket edersem, bana yardım edin, yok eğer adalet ve doğruluktan ayrılırsam beni düzeltiniz, ben Allah'ın emirlerine itaat ettikçe siz de bana itaat edin, Allah'a isyan ettiğim takdirde, siz de bana isyan edin, dedi.